etek altından pantolon giyilmesi deset türre aykırı mıdır diye bir sormuş Evet, pantolon ıı, meselesi üzerine şöyle duracağız. İslam'ın örtünmeyle ilgili getirdiği bir prensip var. Nedir? Hatları göstermemeli. Hı hı. Bir de ıı, ince olup da teni göstermemesi lazım. Hal, hatları belir, belirlemiyor. Yani hattan geniş olması lazım. E, basenleri çıkarmaması gerekiyor. İşte belirli yerlerin e, böyle... Belli olacak tarzda dışarıya çıkmaması lazım. Bunu temin etmesi gerekiyor örtünmenin. Yani örtünmek demek ki el, yüz ve topuktan aşağı ayakların dışındaki bölümün kapatılması şeklindedir tesettür. Hı hı. Bu kapatılmada hatlar belli olmamalı. Bir de ten, içten görünmemeli. Yani o şeffaflıkta olmaması icap ediyor şimdi etek yiyen bir hanımefendinin alttan pantolon giymesi e, kanaatimce çoraptan daha kapatıcıdır Evet. yani e, çorabın yaptığı örtünmeyi örtünmeden daha iyi örtünme sağlar e, ama üzerinde ne var etek var o etek de tabi kısa değil yani en azından dizden aşağı kadardır. Hı hı. Siz onun altında pantolon giydiğiniz zaman bu örtünme gerçekleşmiş olur. Çünkü o pantolon lahat belli değil üzerinde bir eteğiniz var. Evet. Yahut bir tünik uzun bir tünik olabilir. Ee, onun altına e, pantolon giydiğiniz takdirde bu genellikle örtünmeyi temin etmiş olur. O noktada demek ki sırf pantolon değil de kadınlar Hı. için üzerine bir tunik yahut etek giymek suretiyle onun altından pantolon giydiğinizde bu kapanmayı tesettürü temin eder. Evet.